Cenab-ı Hak inşallah feyiz ihsan eylesin Muhabbetimizi zihade eylesin Diyerek de Size bir yol açmış olalım Bendeniz bugün daha fazla dinlemek istiyorum ama Biliyorsunuz hep böyle söylüyoruz Sonradan size metin okumaya fırsat Vermiyoruz Bendeniz mümkün mertebe az konuşmaya Çalışacağım İnşallah gelen Kardeşlerimizin yazdıklarından Da anladığımız kadarıyla Bu arada Maraş'tan yine kardeşlerimiz yazmışlar. onlar hususi teşekkür etmek isteriz. Programı dikkatle dinliyorlar. Hatta bazen hatalarımız, suçmelerimiz olduğunda da bizi ikaz ediyorlar. Kendilerine teşekkürlerimizi bol bol ederiz. İnşallah, tabii bizim burada yapmak istediğimiz, daha evvelde arz ettiğimiz gibi bazı şeyleri yad etmek, hatırlamak yad etmek, hatırlamak Arasında fark vardır. Yad etmek demek, güzelce anmak demektir. Zaten her şey neticede iki Server Efendimiz'den bahsediyorsanız, her şey kendince güzeldir. O kendisine gelen çirkinlikleri bile güzel eyleyen bir Nebi, bir Zat-ı Ali. Memleketten ayrılmak, gurbete çıkmak bunlar hoş şeyler değildir. Bunlar sıkıntıdır gurbet denildiğinde hemen insanların içerisinde böyle bir acıma hissi, bir kırgınlık, bir hissiyat zuhur eder. Fakat iki cihan Efendimizin hicreti denildiğinde bile ne çıkıyor? Hemen bizlerde o Mekke'den ayrılış, o gurbet, hasret düşüncesi değil de Allah Resulü'nün hicreti denildiğinde ne hikmetse içimiz coşuyor, hemen muhabbetimiz ziyadeleşiyor Heyecanımız artıyor. İşte bu da gösteriyor ki hicretin mucizevi tarafını Allah Resulü'nün hicreti ve Allah ve Resulü için hicret edenlerin hicretleri dışarıdan bakıldığında bir gurbet havasında, bir gam, keder, bir sıkıntı havasında olsa da içinde barındırdıkları güzellikler ve yaşanan haller dolayısıyla insanda muhabbet, bir neşe hali zuhur ediyor. Bu haliyle bile, sadece bu şekliyle bile hicretin bizde uyandırdığı bu hissiyat açısından bile bakıldığında mucizevi tarafı gözükmektedir. Ama bunlarda kalmamıştır. Cenab-ı Hak Serapı mucize olan bu güzel seyahati, bu bizlere adeta üsve-i hasene olarak cihan Serberi Efendimizin sembolik olarak da terkin ettiği bu hadiseyi Diğer güzelliklerle, hicretteki diğer fevkalade, harikulade hadiselerle ne yapmıştır? Nazarlarımıza vermiştir. Hani dedik ya geçen derste, bir çobanın bile idrak edebileceği güzellikler vardır. Bir çobanın bile, derken çobanını küçümsemiyoruz. Yani çoban dediğiniz yerleşik hayatın dışında, taşrada, civarda, dağda, bayırda dolaşan insandır. Onun bile bu medeniyet Muhammediye'den alabilecekleri vardır. İşte bunları göstermesi açısından da bazı hadiseler zuhur etmiştir. Şimdi o konuyla alakalı da sizden dinleyelim. Eyvallah. Evet. Fahri Alem Efendimiz beraberindekilerle üçüncü uğrak yerleri olan Kudeyd mevkine geldiler. Orda oturan Ebu Mabed'in çadırı önünden geçerken satın almak maksadıyla, ''Kurma veya yiyecek başka bir şey var mı?'' diye sordular. Ebu Mabet o an orada yoktu. Hanımı, Atike Ümmü Mabet, ''Hayır, yiyecek bir şey yok.'' diye cevap verdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bir tarafta zayıf bir keçi gördü. ''Bunda süt yok mu?'' diye sordu. Ümmü Mabet, ''Onun vücudunda kan yoktur, nereden süt verecek?'' diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz, izin verirsen sağarım dedi. Ümmü Mabet, sürüyle otlamaya gidemeyecek kadar zayıf olan keçiden süt çıkmayacağını biliyordu. Fakat, misafire olmaz demenin uygun düşmeyeceğini düşünerek, ''Pekala, onda süt bulursan sağıver.'' dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, gidip keçinin beline elini sürdü ve mübarek eliyle mesetti. Sonra, ''Bismillahirrahmanirrahim'' diyerek dua etti ve daha sonra ''Bir kap getiriniz, sağınız'' buyurdu. Sağdılar, getirdikleri kocaman kap doldu. Peygamber Efendimiz önce ümmü mabede, sonra da orada bulunanlara doyuncaya kadar içirdi. En sonunda kendileri içti. Tekrar sağıp içtiler. Üçüncü defada sağıp onu ümmü mabede bıraktılar.'' Sonra da oradan ayrılıp yollarına devam ettiler. Az sonra Ebu Mabet geldi. Kap içindeki sütü görünce bu ne diye sordu. Ümmü Mabet, buraya mübarek bir zat geldi. Şöyle şöyle söyledi, keçiyi böyle sağdı diyerek olup bitenleri tafsilatıyla anlattı. Ebu Mabet, bunda bir hikmet var. O zatın şekli ve siması nasıldı diye sordu. Ümmü Mabet, Orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ve gayet nurani yüzlü latif bir adamdı diyerek Peygamber Efendimiz'i şekil ve şemailini birer birer beyan etti. Burada orta boylu derken şimdi mevzudan uzaklaşmak istemiyoruz ama uzun boy denildiğinde yani uzunca boylu bir insan akta geliyor. Orta boylu denilince mütenasip uzuvlu boylu demektir. Orta boylu tabiri Arap'ta. Uzun boylu denilince herkesin dikkatini çekecek kadar uzun olan insana uzun boylu denir. Bunu hatırlatmış evet. evet. Bunun üzerine Ebu Mabet, Vallahi dedi, bu senin tarif ettiğin zat, Kureyş içinde zuhur eden peygamberdir. Eğer ben burada bulunsaydım ona tabi olur, beraberinde gitmeyi ondan dilerdim. Resulullah'tan, bu keçiyi veya koyunu kesme diye de emir alan Ümmü Mâbet demiştir ki Resulullah'ın mesettiği o keçi veya koyun Hz. Ömer'in hilafetinde meydana gelen Hicret'in 18. yılındaki kıtlık ve kuraklığa kadar sağ kaldı. Yeryüzünde hayvanlar yiyecek bir şey bulamazken biz onu sabah ve akşam sağardık. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bir hayvanı mesetmesiyle bile Hayvanın cibilliyeti, karakteri, ömrü, vasfı hemen hemen her şey değişiyor. Yani onu, o hayvanı tavs tavsif edeceğiniz, vasıflandıracağınız vasıfları düşünürsek, hayvan sıfattan çıkmıyor ama diğer hayvanlardan tefrik edilecek bir hale geliyor ve vasfı Allah Resulü'nün ona temasıyla, Resulullah Efendimiz'in ona meyliyle, temayülüyle ne oluyor? Vasıfları tamamen değişiyor. İşte hasta gönüllere Allah Resulü'nün sadece şöyle bir dokunması bile. Ne demek? Şimdi kalkıp bizim gönlümüze dokunacak demek değil. Yani birazcık olsun Allah Resulü'ne muhabbet bir kalpte uyanırsa, o kalbe şöylesine bir dokunsa da o muhabbet, o insanın rastlığında hemen değişiklik başlar. Hayvandaki hal bile değişiyor. İnsan olanda hiç bu hal olmaz mı? Ne olur? O insanda hemen merhamet kendisini gösterir. Hemen muhabbet, hemen mürüvvet, cömertlik, ibadet, taat, aşkı, büyüklerine saygı, hürmet, mukaddesate hürmet gibi onda daha evvel yabancı olduğu fakat onda olması gereken ve Cenab-ı Hakk'ın ondan istediği Müsbet ahlakla alakalı şeyler O insanda zuhur eder Hani etrafımızda yok mudur Adam şöyledir, böyledir, tefecidir, kumarbazdır, içkicidir, şudur budur Böyle yapan kişileri kınamıyoruz ama Hani bunu yapan insanlar da hallerinden memnun değildir Bir bakarsın sonra Resulullah Efendimiz'e bir muhabbet ediverir Bir yerde onun muhabbetini işitir ya dersin ki bak böyle böyle bir adamdı, böyle zalimdi, böyle hayduttu, şöyle içkiye müptelaydı, şöyle kumarbazdı, merhametsizdi. Ya adam değişti dersin. Birden şekli şemali değişti, hali değişti. O bir nazar, o ta asır saadet zamanından gelen o koku veya işte o kokunun, o nazarın, o maneviyatın emanet ettiği insanlardan şöyle gelen bir hissiyat bir nazar ne yapar o insanı tamamıyla başka bir benliğe sokar. İşte bu Resulullah Efendimizin o hicret yolunda hicret etmese bile hicret eden bir peygamberin varlığını bilmesi bile bir insanı ne yapar değiştirir. Biz buradan bu kıssadan hisseyi almak mecburiyetindeyiz. Yoksa ne oldu ne çıktı şimdi bu keçi ve koyun hikayesinden diyecek kadar bu işi hissiyattan Allah Resulü'nün muhabbetten uzak insanlar değerlendirebilir. Ki sadece böyle bir hikaye bile olsa acayip bir hadisedir. Çok enteresan, insanı tefekküre sevk eden bir hadisedir. Fakat onun haricinde de, günümüze mukayese ettiğimizde, bizim bundan şunu okuduğumuzda alacağımız şey, bir hayvanın bile nasiptar olduğu kadar olsa, Allah Resulü'nden kişi, nasiplenmeli. Nasiplendiği nereden anlaşılır? Hemen fıtratının, hemen menfi ahlakının, ahlak zeminimesinin ahlak-ı hamidiye'ye, güzel ahlaka, müsbet ahlaka dönüşmesinden o insanın Allah Resulü'ne yaklaştığı veya Allah Resulü'nün nazarına uğradığı anlaşılır. Evet. evet. Kureyş'in Peygamber Efendimizi ele geçirenlere yüzdewe vaad ettiği Kinane kabilesinden olup o havalide yaşayan <gülüyor> beni Müdlic aşireti tarafından da duyulmuştu. Sahil yolundan iki deve ile dört kişinin geçip gittiğini de işitmişlerdi. Ha, bu arada e, ilk defa dinleyen kardeşlerimiz için bir açıklamada bulunalım. O hani böyle bir şey karambola gitmesin. Allah da şunu mesettiği bu koyun. Hicret olduğu sene oluyor bu, değil mi? Hicret hadisesinde oluyor. O koyunun zaten bir keçinin bir yaşı vardı değil mi? Hazreti Ömer devine kadar yaşıyor o keçi veya koyun. Yani hicretin 18. senesine kadar hatta kuraklığın bilmem olduğu zamanlarda bile sütü sağlayacak şekilde yaşıyor. Yani normal bir hayvanın o keçinin o koyunun o kadar sene yaşaması mümkün değil. Hem ömrü tabir oluyor. Dedim ya vasfı değişiyor. Yani onu koyun keçi diyorsunuz ama artık o Allah Resulü'nün messettiği bir şey. Yani ona o keçi koyun gözüyle bakmak doğru değil. Vasfı değişiyor. Keçi koyunsa bu kadar sene nasıl yaşıyor? Neyi de yiyip neyi de veriyor? Hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi kedi buradaysa ciğer nerede demiş. Ciğer buradaysa kedi nerede? O artık bir şey. Ne şey? Allah Resulü'nün temas ettiği bir varlık o. Öyle bir paya alıyor. Bu da yine iki cihan Server Efendimizin alemlere rahmet oluşunun ve insan ne kadar günahkar olsa da bir hayvan kadar bile olamam mı diye düşünerek hiç ümidini kesmeden Resulullah Efendimizin yoluna sürük etmesini tembih açısından da önemli bir mucizesidir. Ondan sonra işte sizin buyurduğunuz bu devam edeceğiz yine. Ee, Süraka'nın yaşadığı hadiseleri anlatan bölümü okuyordunuz da ben araya girip tekrar hatırlatmak lüzumunu hissettim. Buyurun devam edelim. Estağfurullah. He, bu arada yani Kureş malum ya yüzde vebat etmişti. Yüzde ve büyük bir şey, büyük sermaye. Yani iki tane, üç tane devesi olan bir adam rahatlıkla geçinebiliyor o zaman da Bir dükkanı olması gibi bir şey. Fakat 100 tane devesi olması demek, koca bir fabrikaya sahip olmak demek bugün. Ben size holding vereceğim diyor. Seni önemli bir mevkiye getireceğim. Fabrika gibi bir şey yani. 100 tane devesi olması. İşte 100 tane deve, deve şey yapılınca çeşitli kavimlerden de yine bu takip işi, her ne kadar bulunamasa bile bu takip işi rağbet görüyor. Birazsa benim Müddiç aşireti tarafından da duyulan bu hadise üzerine o kavimden olan Süraka bin Malik tarafından da hemen bu iş dikkati çek Çok çok iyi iz takip edermiş. Yani bulunduğu yerin en iyi iz sürenlerindenmiş. Hemen diyor ki bu işi kimse yapamadı ben yaparım. Zaten yani bir nevi diğer kitaplarda da öyle geçiyor. Hani Süraka denildiğinde o her ize böyle her izin peşine düşmezmiş. Yani klas diyorlar ya. Ancak çok büyük bir şey verirsen, çok büyük efendim, bir ödenek falan çıkarsa, öyle giderlermiş ona, sen şu işi yapar mısın diye. Yoksa öyle basit işler için gitmezmiş. Çok tecrübeli, çok bilgili. Bu işin kompedanı sayılabilecek bir insan. Evet. Süraka bin Malik de bu mükafatın kanarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i takibe koyulmuştu. Bir ihbar üzerine harekete geçen Süraka, Kısa zamanda izlerini buldu. Hani dediğiniz ya, bu şeyin tatlılığına kapılarak diyorsunuz. Fakat birazdan göreceğiz. Allah Teala bazen insana dünyevi zahiri sebeplerle tatlandırarak da bazen manevi güzellikleri, hakikati, hikmeti öğretir, talim eder. Yani bazen dünyanın zevkine dalıyormuş gibi gözüken insanlar... O zevkin altında manevi zevki buldukları gibi veya dünyevi bazı açlara, muhabbetlere kapılan insanlar o vesileyle Allah'ın muhabbetini bulmaları gibi. İşte sürakanın da başına böyle bir şey gelecek. Bir yola sevk edilecek, hususi bir yola sevk edilecek. Fakat tabi ilk başta bu bir yüzdeva alırım, bir ganimet alırım sevdasıyla olacak ama sonra neler olacak bakalım. Dört nala koşturduğu atıyla gittikçe Resul-i Ekrem Efendimiz ve beraberindekilere yaklaşıyordu. Aralarında az bir mesafe kalmıştı. Hazreti Ebubekir Bekir, Süraka'nın geldiğini görünce telaşlandı. Peygamber Efendimiz mağarada dediği gibi, ''Üzülme, Allah bizimle beraberdir.'' dedi ve dönüp Süraka'ya baktı. Süraka'nın atının ayakları bir anda dizlerine kadar yere battı. Kurtulunca tekrar takip etti. Fakat yine atının ayakları yere saplandı ve atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıktı. O vakit anladı ki ne onun elinden ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilissin. Evet. Ya Muhammed dedi. Dua et kurtulayım. Sana hiç dokunmayacağım. Seni takip edecek kimselere de senden hiç bahsetmeyeceğim. Server-i Kâinat Efendimiz dua etti. Cenab-ı Hak duasını kabul etti ve sürakayı o müşkil durumdan kurtardı. Süraka, Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına vardı. Kendisini tanıttı. İleride İslamiyet'in her tarafa hakim olacağı mülahasasıyla bir emanname istedi. Resul-i Kibriya Efendimiz kendisine yazılı bir emanname verdi. Bir rivayete göre bu emannameyi Hazreti Ebubekir, diğer bir rivayete göre ise Amir İbni Füheyre yazdı. Emannameyi alan Süraka, "Ey Allah'ın peygamberi, emret, istediğini yapayım." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Git, öyle yap ki başkası gelmesin." diye ferman etti. Peygamber Efendimiz'den bu talimatı alan Süraka derhal geri döndü. Arkadan gelen Kureyş'in takipçilerine de ben burayı arayıp taradım, kimseyi bulamadım. Başka tarafa bakalım diyerek onları geri çevirdi. Kaderin tecellisine bakınız ki günün başlangıcında sevgili peygamberimizi ele geçirmek veya öldürmek için atına atlayıp takibe çıkan süraka, günün sonunda aynı zatın bir muhafızı oluyor ve onu düşman takipçilerinden korumaya çalışıyor. Şimdi tabii birinci bölümün Sonuna doğru sizi dinlerken bölümün bitmesini bekliyorum esasında. Sizi dinlememin sebebi de o. Fakat burada, bu arada söylenen bir söz, dikkatten kaçmaması gereken bir durum var. Onu inşallah ikinci bölümde açmaya çalışalım. Yani bu sürakanın takibi, takibi esnağında olan hadise ve Resulullah Efendimizin duası es geçilmemeli veya çobucak geçilmemeli. Burada da bir soluklanalım siz de. Eyvallah. buyursanız. Sağ olun. Az evvelki bölümün sonunda Fatih abi bir bahsi tekrarlayacağımız altını çizeceğimizi söylemiştiniz. Ee, sürakanın takip esnasında atlarının kuma batması, atının ayaklarının kuma batması, sonra çıkması, takibe devam etmesi, tekrar kuma batması ve nihayetinde Peygamber Efendimiz'den dua etmesi istemesi hadisesi var. Evet, burada şimdi e, inşallah kıymeti dinleyicilerimize paylaşabileceğimiz bir farklı bir veçeden de bakış var, yani bir güzellik var. Şimdi dikkat buyurun. İki cihan selveri Efendimiz'i takip ediyor. Bir kere kuma batıyor. Tekrar bir müsaade alıyor. Bakın dikkat edin. Müsaade almak o. Yani kuma battıktan sonra niye çıkmasına müsaade ediyor? Ve bu müsaadeyi kim veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde mahfazası da, her şeyi de, sözü de, nefesi de Hepimizin öyle ama bizzat Allah Teala'nın inayetinde ve korumasında. Hani bakıyor hususi bakışıyla ona o gelmediği işi bir ikaz mahiyetinde hemen helak etmiyor. Hemen kahretmiyor ve onu tembihe sevgilecek şekilde ne yapıyor? Bu Allah Teala'nın müsaadesiyle ve Allah'ın inayetiyle olan bir hadise. Fakat o, o şekilde kalmıyor. Tekrar çıkıyor bundan ikazı al alamıyor, bir daha kuma batıyor, bu sefer dumanlar çıkıyor. Bu ikinci ikazda, bu ikinci durumun ikaz olduğu o kadar belli ki, bu ikinci ikazda ne yapıyor? O dumanların çıkışı, yani bu kuma batma esnasında bunun devam edeceği ve dumanlarla beraber helak olacağının işareti de var. Resulullah Efendimiz'e hitap ederek diyor ki, Ya Muhammed, Beni bu durumdan kurtar sana ben bir şey yapmayacağım. Ben hatamı anladım. Zaten bir şey yapabilecek durumda değil. Yapmayacağım derken sana bir şey yapmayacağım bak beni kurtar manasında olsa onun durumu daha iyi gibi olur. Türkçe'ye tam uymuyor. Ne demek o? Yani ben sana bir şey yapma niyetinden uzaklaştım. Tövbekar oldum. Bir şey yapmayacağım demek o. Beni kurtar bak sana ellemeyeceğim demek değil. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bunun üzerine Allah Resulü dua ediyor ve çıkıyor. Şimdi buradaki nedir? Allah Resulü öyle bir alemlere rahmettir ki Allah Teala'nın hususi cezalandırmak üzere kumlara battı adeta yerin dibine girebilecek şekilde. Kahrında olan bir insanı Resulullah Efendimiz'e iltica etmesiyle kurtulması hadisesi vardır. İşte bu da yine işaret ediyor ki Allah Resulü değil kendisine inanmayan kendisine inanarak gelenlerin kendisine müracaat ettiklerinde dünyada ve ahirette şefaati Muhammediyeden nasipte olacaklarını işarettir. Ona yapılan hakaretten dolayı başlarına gelecek belayı bile bak ona yapılan bir hakaret ve direkt olarak ona yapılan bir tasallut Bundan bile tövbe eden kişiye Ya Rabbi onu kurtar dediğinde duası müstecap olan bir zatı ali. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah kuluna bir şey isabet ettiğinde verdiğinde onu defedecek yoktur. Allah bir kuluna ikram ettiğinde onu savacak da yoktur. Mani olacak da yoktur. Malinde ayetler var. Bu neyi gösteriyor? Allah ve Resulü o kadar birbirlerine muvafık, birbirlerine mutabık, birbirlerine mukarip, birbirlerine muhatap ki, kendi indirdiği cezayı ve sevgilisi Habibine yapılan hürmetsizlikten dolayı indirdiği cezayı, yine onun duasıyla defedecek edecek Hazreti Allah. Sürakada gözüken bu hal, Allah ve Resulü için hicret edenlerin, zerre kadar bile ona meyledenlerin, şefaati Muhammediye'den nasiplar olacaklarını da işarettir. Sürakan'ın yaşadığı budur. Eyvallah. Ve bunu insanlar az bir meyille, az bir gayretle Resulullah Efendimiz'e yakınlığı tadan insanlar ona düşmanlık edecek kadar onu tanımamış halde olsalar bile bir anda onun muhafızı kesilip bir anda Allah ve Resulü'nün dinini ve Resulullah Efendimiz'in muhabbetini muhafaza eden insanlar haline de dönüşebilir. Yine bize bugün bu Siyer kitabında geçen mevzunun anlattığı, işaret ettiği mana bundan hali değildir. Evet. Sonraları Ebu Cehil, Süraka'nın bu haline vakıf olunca pek ziyade gadaba geldi ve onun gayretsizliğinden bahsederek hakkında bir kıta hicviye söyledi. mucize Ahmediye'ye şahit olan Süraka da ona, eğer atımın ayaklarının nasıl yere gömüldüğünü göreydin, sen de Muhammed'in peygamberliğine iman ederdin kıtasıyla cevap verdi. Aynı süraka hicretin 8. senesinde resul Ekrem Efendimizin Huneyn gazasından dönüşü sırasında huzur-u risalete emannameyle gelecek ve İslamiyetle müşerref olup peygamberimizin iltifatına mazhar olacaktır. Süraka döndükten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz beraberindekilerle yine kızgın çöller üzerinde yol almaya başladı. Sanki gökten alev yağıyor, yerden kızgın kıvılcımlar fışkırıyordu. Bu sırada onları bir çoban gördü. Kureyş'e haber vermek üzere son sürat Mekke'ye geldi. Fakat şehre girer girmez ne için geldiğini birden unutuverdi. Ne kadar çalıştıysa bir türlü hatırlayamadı. Mecbur olup geri döndü. Sonra anladı ki ona unutturulmuştu. Evet. Hazreti Zübeyir bin Avvam, Şam ticaret kafilesiyle... Bir şey unuttuğumuzda salatu selam okuruz. Allahümme sen muhammed deriz. Bu unutkanlığa iyi gelir. Ama aynı zamanda şudur. Cenab-ı Hak rahmeteliz ademin olarak gönderdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kılmıştır alemin güzelliklerini, nimetlerini. İşte bir şey unuttuğumuz zaman, yine o bizim bilmediğimiz bir aleme kayıtlı olduğu için o unuttuğumuz, Allahümme sallallâ seyyidina Muhammed kaydıyla, onu biz kaybolmuş alemimizden kendi alemimize çekmeye çalışırız. Yani biraz böyle bir ağır mevzu gibi ama, düşünmeye sevk etmesi açısından söylüyorum. Hani nasıl Cenab-ı Hak kendisini bildiği halde unutanlara, kendi nefsini unutturuyor. Alemlerin ayrı bir süfi kısmına düşüveriyor o kişi. Böylece kendi alemini, kendi varlığını, variyetini, kendi şahsına, şahsiyetine lazım olacak şeyleri unutturuyor Hazreti Allah. Kur'an-ı Kerim'de sabit. Resulullah Efendimiz'den uzaklaşan insanlar da kendilerine lazım olacak şeyleri Cenab-ı Hak onlardan alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlaştıkça kendi alemine de aşina olur. Çünkü alemlerin zineti, nuru, rahmeti Hazreti Fahri alemdir. Şimdi bu nereden çıktı şimdi? Bu mevzuyu nereden söyledik? Gaydi ihtiyar uzak da olsa çağrıştırdı. Hani Resulullah Efendimiz'in e sırtını dönüp de ondan uzaklaşıp onun Güzelliğini, onun özelliğini, onun mübarek vasıflarını göz ardı eden insanın kendisine lazım olabilecek basit menfaatlerini bile Allah'ın onu unutturacağı hadisesi biraz hatırlattı bunu. Gambazlamaya geliyor çoban onu. Ben gördüm o zaten şurada şurada diyor ama geldiği zaman şehre söyleyeceği şeyi unutuyor. Resulullah Efendimiz'den uzaklaştı, ayrıldı, ona ihanet derdinde oldu. Ona lazım olacak metadan bile mahrum kaldı. Allah'ı zikirden yüz çevirenlere zor bir maişet vardır. Ayeti kerimesi bile şu yaşananlara işarettir. İşte bizim örfümüzde, adetimizde, alimlerinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de talimlerinde bir şeyi unuttuğumuzda, bir şeyi aradığımızda ne yaparız? Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ya şimdi aklımdaydı. Veya şimdi buraya koydum diyerek alemlere rahmet olan Hazreti Fahri alemden kendi alemimiz için ne yaparız? Yardım isteriz. O unuttuğumuz şey tekrar bizi iade etsin diye. Hatırıma geldiği için burada bir hatırlatma da bulundum. Evet. Eyvallah. Hazreti Zübeyir bin Avvam Şam ticaret kafilesiyle Medine'den Mekke'ye gitmekteydi. Şimdi bu bahis bitti. Hicretle devam ediyor değil mi? Hicretle Seyber Efendimizle. Bu arada ne oluyor? Hazreti Zübeyir bin Avvam. Anh evet. Yolda resul Kibriya Efendimizle karşılaştı. Peygamber Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'e birer beyaz şam maşlahı giydirdi. Medineli Müslümanlardan birinin Resulullah ve arkadaşları geciktiler dediğine haber verdi. Bunun üzerine resul Kibriya Efendimiz... ...hareketini süratlendirdi. Hani bekliyorlar ya Resulallah sizi... ...yani geciktiler diye de böyle bir şey çıktı... ...konuşurlarken duydum... ...deyince ki Can Serber Efendimiz... ...bekletmemek için... nezaketin Muhammediyelerinden... ...beklendiğini bildiklerinden... ...ne yapılar daha süratli gidelim de... ...aman bekletmeyelim... ...şeklinde... ...bu arada yine bir gözden kaçan bir şey var... ...hala bizim dedelerimizde işte bazı Anadolu'nun belli yerlerinde falan da vardır. Hacdan gelenler böyle kızılımsı veya koyu sarı, turuncuyla karışık koyu sarı parlak böyle hac şeyleri giyerler. Maçta denir ona. Sarık değil de hani böyle bir, bir kaşkol gibi düşünün. Başa da sarılır, bazen omuzlardan, bir, omuzun bir tanesinden de sarkıtılır, boyuna da sarılır. Eskiden biraz da böyle bir adet vardı. Hacca gidenler o, o tip bir şey alırlardı. Hatta türbelerde falan da hacca giden zatların türbelerin sanduk üzerine Şam işi olan o sarı maşlah konulur. Sebebi budur işte. İki can server efendim sicet ederlerken Zübeyir bin Av, Avvam radıyallahu anh'ın hediye ettiği bir Şam maşlahını giymeleri Öyle bir şey olmuştur, karine teşkil etmiştir. Oraya gidip geldiklerini, bizim mesela kıymetli böyle tanıdığımız bazı hocaefendiler de, Mekke, Medine'de bazen o sarıklarını e, veya maşlahlığını çıkartırlar, kullanırlardı. Bunu da bir hatırlatmış oluyoruz. Yani, doğuda bunu çok görmek mümkündür. Böyle hacca gidenler hemen seçilirler. O Şam işi maşlığı giyenler ha, hacca gitmiş demektir. Böyle alamettir o, hacılık alametidir. O haremeyne gittiklerinin bir işaretidir. Evet. Mekke'ye gelip işlerini yoluna koyan Hazreti Zübeyir bin Avvam da Medine'ye hicret etmiştir. Evet. Deve sırtında süratle yol alan Resul-i Kibriya Efendimiz beraberindekilerle gelip Amim denilen mevkiye ulaştı. Sehmoğulları yurdu buraya yakındı. Reislerinden Bureyde bin Hüseyb Kureyş'in yüz deve vaadini işitmiş olduğundan yanına 80 kadar adamını da alarak Peygamber Efendimize kavuştu. Resul-i Ekrem ona "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Büreydeyim." deyince Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'e "Ya Ebabekir işimiz serinledi ve düzeldi." dedi. Peygamberimiz tekrar Büreyde'ye. Şimdi burada kesmeden ben sizi dinliyorum yine ama bunun üzerinde konuşacağız. Hani bireyde denildiğinde niye işimiz serinledi diyor. Bunları anlatacağız. Fakat ondan evvel istiyorsanız ikinci bölümün sonuna doğru Sehim oğulları yurduna yakın bir yerden geçerlerken Sehim oğulları bu vaat edilen ganimeti veya ödülü duyduklarında onlar da peşe düşüyorlar esasında. İlk hareket noktası o. Hatta ne yapıyor o kabilenin yani Seymoğullarının e, reisi Büreyde bin Hüseyb e, radıyallahu anh diyeceğiz. Çünkü sahabinin e, o da seçkinlerindendir. Daha sonra yanına 80 kişi kadarlık bir kafile alarak veya bir grup alarak, bir süvari birliği alarak ne yapıyor? İcan Serber Efendimiz peşine düşüyor. Fakat ne acayiptir ki, bakın bu da enteresan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla karşılaştığında bir takipten daha ziyade sohbete koyulur gibi bir hal var. Bu da dikkat edilmeyen bir detay. Şimdi süraka peşine düştüğünde atı kumlara gömülüyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle tecelli ettiği gibi merhametiyle Nüfuzu efendim o maneviyatın nüfuziyeti karşıda böyle tesir ettiği gibi Direkt olarak kalplere de nüfuz ediyor Hazreti Bireyde'yi görür görmez hemen tanışma faslı gibi Yani böyle bir takip falan havasında diye görüşme anında ve halinde Birinden bir yakınlaşma oluyor Fakat dikkatlerden kaçabiliyor bu Bu nasıl oluyor? Onun peşine düşmek için 80 kişiyi de alarak çok ciddi bir takım kuruyor yani grup kuruyor süvari bildiği. Fakat karşılaştığında Allah Resulü'yle sohbet eder gibi hale geliyor. Nasıl oluyor? İşte bazısının da o meyillerini o efendim rağbet ettikleri yanlış vehimlerini Cenab-ı Risalet Benahi Efendimiz ruhen de adeta toprağa gömüyor yani onların o gayelerini, gayrimeşru gayelerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bağlıyor. O bağlandığında, gayrimeşru gayeler bağlandığında hemen insanlık kendisini gösterir. İnsanlığa perde olan, müspet olmayan, menfi olan hal ve harekatın insana perde olmasıdır. Onlar bağlandığında insan hür, hürleşir. Ama o insanda bulunduğunda insanı bağlar. Allah Resulü de ne yapıyor? Kalbindeki o hali adeta bağlayı veriyor ve sohbete geçiyor. Demek ki her insanda bu şey var, bu özellik var, bu istidat var. Bizler Allah Resulü'nün muhabbetini tam ortaya koyabilirsek, bizlerle görüşen insanların düşünceleri menfi bile olsa, hatta bize husumet bile besseseler. Bu nur Muhammediye'nin mucizevi güzelliğiyle ne yapabiliriz? Onları insanlık dışına çıkartan ve insanlıktan uzaklaştıran hakkı hakikati öğrenmelerine perde olan şeyleri ne yaparız? veririz Ve o zaman konuşabileceğimiz bir insan olur. Bizim muhatabımız olur. Sohbet edebileceğimiz insanlar olur. Biz burada eksikliği kendimizde görmeliyiz. Diyelim istiyorsanız ilk bölümü böyle bitirelim. Sonradan Hani resul Ekrem Efendimiz sen kimsin diye soruyor, ben büreydeyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz'e dönüyor diyor ki, Ya Ebu Bekir bak çölde biz alev alev yanan sıcağın altında gidiyorduk, türlü türlü meşakkatlerimiz vardı, hasset ateşimiz de vardı ama galiba işimiz serinledi, serinliğe doğru gidiyor diyor. Az evvelki bölümde e, Büreyde Radiyallahu anh karşılaşıyor Ve peygamber efendimiz bu karşılaşmada Hemen bir sohbetle başlıyor tanışma faslıla başlıyor Evet ben sen kimsin Adın nedir diye sorduğunda Büreydeyim Büreyde berit soğuk demek Arapçada Berit Hatta böyle beride diye Buzdolabına falan derler günümüz Arapçasında Berit soğuk demek Büreyde Az bir soğukluk ne deriz biz az soğukla, Serinlik deriz. Latif serinlik. Şimdi ben büreydeyim deyince tebessüm ediyor ki Canserber Efendimiz. Bak büreydeymiş. Ya Rabbi Bekir. Bak alev alev sıcağın altındaydık ama Allah bize serinlik ihsan ediyor galiba. Büreyde öyle hitap ediyor. Devam ediyor ki Canserber Efendimiz sormaya. Peygamberimiz tekrar büreydeye kimlerdensin diye soruyor. Eslem kabilesindenin cevabını veriyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yine Hazreti Ebubekire dönerek, Ya Ebu dedi, selamete erdik. <gülüyor> Şimdi Eslem oğullarındanım diyor. Eslem, selam kökünden geliyor. Tam bir emniyet demek, Eslem. Selamdan da şey, çok rahat edilecek, tamamen selamette ondan yer. Eslem kabilesindenim deyince, bak Ya Ebu selamete erdik diyor. Eslem. Yani iki cihan selveri efendimiz karşılaştığı bir insanın isminden hareketle veya ona nazar ederek karşısında peşine düşen insanın çirkinliği değil, onun ismindeki kabilesindeki neticede sevilebilecek tarafına nazar ederek onunla sohbet ediyor ve oradan kendisi de hem Hazreti ki Ekber'e hem kendisine bir mana çıkartıyor. Karşısına gelen o insanın da Allah'tan geldiğini görücesine. Şimdi birinci bölümde ve ikinci bölümde belki kalplerinden izan olmasa da şöyle acaba diyerek içinde şüpheyle bizim bazı söylediğimiz sözleri karşılayanlar olabilir. Ya hoca aldığı keçiyi buna tevil etti bilmem buna tevil etti sütü buna hamletti ya bunlar biraz zorlama değil mi falan diye düşünüyordu bazı arkadaşlar. Sürakan'ın halini buna tevil etti, falancanın halini buna benzetti. Ya bunlar metnin dışına çıkıp da çok böyle onların manası üzerinden acayip acayip şeyler bulmak ve neticede biraz zorlamak değil mi diye düşünebilirler. E şimdi bak onun cevabı da geldi. Resulullah Efendimiz karşılaştığı insanın isminden serinliği keşfediyor. Eslam kabilesinden oluşundan selamete eriştiğini buluyor. Bunların hepsine zorlama demek lazım o halde. Demek ki bize büyüklerimizin anlattığı ve bizim de burada naklettiğimiz özellikler ve sohbetin bu hususiyetleri Resulullah Efendimiz'in zaten sünneti seniyyesi zaten bizim idraklerimize sundukları bir kalıp Evladım. bir şekil. Bununla da bitmiyor sorular Aşağısında okuyalım onu. Peygamber Efendimiz Eslem'in hangi kolundansın diye sordu. Bireyde. Sehmi oğullarındanım dedi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e, Ya Ebubekir, Bekir, okun çıktı buyurdu. Ok, okun çıktı. Yani ok yaydan çıktı. Ok ne zaman yaydan çıkar? Karşıda avı gördünüz. Vurulacak hedefi gördünüz. Artık onun güzelce tozunu falan yayını oturtup, ne yapmak vardır? Attığınızda artık nişan almışsınızdır. Artık o hedefe vuracaktır o. Sizin artık sadece bekleme sürenizdir. Am meselesidir o. Okun yaydan çıktı. Yani birazdan hedefe ulaştığının müjdesini alacaksın. Şimdi bunu nasıl söylüyor ki Canselver Efendimiz? Ne üzerine söylüyor bunu? Çünkü diyor ki ben eslemin sehim kollarındayım. Sehim demek ok demek. Şimdi sehim kolundan oluşuyla Hazreti Ebu Bekir Efendimizin okunun yayından çıkışı ne manayı nasıl birleştiriyorsun bunu diye sorulduğunda işte Resulullah Efendimiz gibi ferasete mucizevi bir idrake sahip olan insanlara bahşedilen bir şey bu. Onun gibi misli yoktur ama ona varisler vardır. Gelen insanın isminden, kabilesinden, şeklinden, hangi koldan, hangi boydan oluşuyla bile hangi neticeye gittiğini görebilecek derecede feraset sahibi olmayı Peygamber Efendimiz bize talim ediyor bu haliyle. Yani bu kehanet değil. İyiye yorma. Sadece rüya iyiye yorulmaz. Başına gelen hadiselerde her birinin bir tecelli olduğunu bilip ona göre konuşma hali. İşte bu ahlak üzere olanlar Allah Resulü'nün siyerinde okuduklarında, hadisi şeriflerini de okuduklarında, ayeti kelimeleri de okuduklarında tahsil edilmesi gereken manaları Sadece umuma Veya tarihin belli bir saatine vaktine Hamletmezler Veya hasretmezler Ne yaparlar o anda kendi Müşküllerini çözebilecek manayı O hadisten o okuduklarından O ayetten hemen alıverirler Şu an şu dakika ne müşkülün var Senin Kur'an-ı Kerim'i oku hadis-i şerifi oku Bir dua dinle Bir efendim camiye gitme, Bir cemaatte namaz kıldığında dinle muhakkak sana o müşkülün gösterilir mesela şimdi hatırıma gelen bir başka hadise var ileride gelecek ama Hudeybiye Musala Hazı Hudeybiye Anlaşması can sever Efendimiz hacca gidiyorlar İhramlılar, kurbanların şeyi bile işaretlenmiş hangi hayvanlar kurban edilecek o vaziyetteler Hudeybiye mevkiine geldiklerinde develeri duruyor deve duruyor ve ileri gitmiyor işte orada da geçecek, tekrar anlatmıyorum. Diyorlar ki ya Resulallah, bu huysuzluk yaptı galiba. Hayır böyle bir adet yok bu devenin. Bir şeyden ürkmüş olabilir, yorulmuş olabilir. Ülkse de yorulsa da böyle durmaz o. Peki ne oldu ya Resulallah? Ebrehe'nin ordusunun başındaki filin başına ne geldiyse, bu devenin de başına o geldi. Yani demek istiyorlar ki, Ebrahim ordusunun başına diktiği o mamut denilen ve işte Mahmut diyorlar nereden çık, çıkıyorsa ismi çok büyük bir fil Mekke istikametine çevirdiğinde gitmiyor sahile çevirdiğinde gidiyor kamçılıyorlar mızrak batırıyorlar Kabe'ye doğru süremiyorlar hayvanı Kabe'nin başka bir tarafı ya kıble cehdine değil de başka bir tarafa doğru döndüğünde tapış tapış gidiyor hayvan nasıl bir işaret o Hayvan bile idrak ediyor, işareti anlıyor. Ben kabeyi yıkmaya gidersem helak olurum. Türlü türlü eziyetler yapıyorlar. Neticede biliyorsunuz işte, eba bir kuşlar ile cenabat ne yapıyor? Bütün orduyu ebrehan odusunu helak ediyor. Resulullah Efendimizin devenin gitme işinden, bakın dikkatle dinleyin, lütfen kıymeti dinleyicilerim. Cebrail haber getirmemiş henüz. Getirse de bilinmiyor veya sahabi tarafından. Çünkü öyle olsa da söylerdi. Hz. Cibril haber getirdi gitmemizi istemiyor derdi hayır arif olana agah olana Allah hayvanatıyla bile bir şey bildirir değil karşısına çıkan insan bakmasını bilene bir hayvan bile bir vaaz verebilecek istidattadır ama yeter ki görsün görmesini bilmeyen insana mürşid-i agahı da getirseniz peygamber bile ona gelse ne yapacaktır onun hidayetine vesile olamayacaktır. İki can serberi Efendimizin bu talimi gün içerisinde ömrümüz içerisinde hayatımızda karşılaştığımız her hadisenin muhakkak yerli yerinde bir sebebe binaen yaratıldığını ve bulunduğunu idrak etmemiz için de yine önemlidir. Şöyle tatlı bir taraf var ama artık bilmiyorum beni kınayacaklar. Estağfurullah. Hicretin sonuna doğru bu hal oluyor. Şunu da işaret ediyor ki Arifler işte manevi hicretin nihayetine doğru hicretin tamamlanmasına doğru Allah böyle bir irfan verir o kişiye diyorlar. Anlatabildim mi? İşte o kişinin kemale erişi o irfanla başlarmış. O irfan da zuhur ettikten sonra artık kemale çok az kalmıştır. Manevi hicreti, seri sürükü ...tamamlanmak üzeredir. Manasını da yine Arifler buradan çıkartıyorlar. Nasıl buluyorlarsa. Evet. Fahri kainat katiyen tatayyur etmezdi. Yalnız güzel şeylerde, hasenatta tefeül ederdi. Yani tefeül kelimesi her ne kadar fal kelimesinden... ...türetilmiş bir kelime olarak karşımıza çıksa da... ...fal manasına değildir. Bakıldığında... ...ha demek ki bak güzel tarafını tutarak... Buradan şöyle bir hikmet suhur edebilir diyerek onu iyiye yorma hadisesi var. Aynı bir rüya dinlediğinde nasıl kişinin hayra yorması var. Hep hadiselerde de güzel tarafını görme. Ve o güzel tarafından acaba şu güzelliği bu işaret edebilir mi diyerek iki Cihan Server Efendimiz'in adeti seniyeleri var. Tefe üretiyorlar. Ha bak bu güz güzel bir şey. Demek ki şu güzelliğe işaret. Bak demek ki şöyle şöyle oldu, demek ki bu güzelliğe işaret olabilir şekilde onu ne yapıyorlar? O şekilde tefe ediyorlar, tutuyorlar yani, onun iyiliğine hamlediyorlar, evet. Onun için büreydeye rastlamasını iyi bir hal ve alamet saydı. Bu sefer fahri aynatın akval ve etvarındaki metanet ve ağır başlılığa, lisanındaki düzgünlüğe musahhar ve hayran olan büreyde, peki ya sen kimsin diye sordu resul Ekrem, ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulüyüm dedi ve onu İslam'a davet etti. Büreyde davete derhal icabet etti ve beraberindekilerle birlikte şehadet kelimesi getirerek Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz geceyi burada geçirdi. Sabah olunca Büreyde, Ya Resulallah dedi. Yanında bir bayrak olmadan Medine'ye girmen doğru olmaz. Sonra da sarığını çıkarıp mızrağının ucuna bağladı. Medine'ye girinceye kadar Peygamber Efendimizin önünde onu taşıyarak yürüdü. Resul-i Kibriya Efendimiz, Bureyde hakkında, Ashabımdan bir zat, bir memlekette vefat edecektir. O, kıyamet gününde o memleketin nuru ve o memleket halkının önderi olacaktır buyurmuştur. Hakikaten Büreyda Hazretleri, İslam uğrunda büyük fedakarlıklarda bulundu. İslam mücahitleriyle Horasan'a kadar gitti ve Merv'de vefat etti. İki Cihan Serber Efendimizin yine bir başka hadisi şerifinde, sahih senetle gelen hadisi şerifinde, benim ashabımdan hiçbir kimse yoktur ki, bulundukları belde hakkı halkına yarın yemin mahşerde şefaatçi olmasın. Ashab-ı kiram hazaratı da işte bulundukları beldede sahabe-i kiram hazaratı bulunan kişiler şanslı. Öyle kişilere komşu olmak da bir nasiptir. Allah Resulü'nün karşısına hicretle büreydenin çıkması bir nasip. Resulullah Efendimiz'in ona hitaben ettiği dua ayrı bir nasip. Onun Horasan'a gitmesi ve Merv şehrinde şehit olması ayrı bir nasip. Mer ve Horasan halkı ve beldesi için öyle bir nura sahip olmak, öyle bir zatın o coğrafyada, o beldede, o topraklarda metfun olması oradakiler için ayrı bir nasip. Cenab-ı Hak inşallah muhabbet bağında bu yüzlerce, binlerce adede gelmez olan nasiplerden bir tanesi bile bizim muhabbetimizi inşallah ziyadeleştirecek şekilde bu muhabbet bağı programında bizleri Muhabbetinden nasip dar eylesin. Tecelliyatı, cemali, ba kemali Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den zerre kadar dahi olsa bizleri nasip dar Ve bizlere manevi hicretin lezzetini ve tadını da inşallah Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Her ne kadar sürçülisan ettik ise de Cenab-ı Hak bizim kusuru küsurumuzu, affı setreleyip hatalarımızı, seyyiatımızı, disanen suçmelerimizi, hatta kulluk olarak suçmelerimizi de, de kalmasın, hasenata ve güzelliklere tebdil ve tahvil eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, esavhurike ve etubilekim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, salaten tunciyna bihâ, من جميع الأهوال والآفات وتقتيلنا بها جميع الحاجات وتضاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلونا بها أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب التوات برحمتك يا أرحم الراحمين بحلمتي من أصلته rahmetel lil alemi